Hakikatlere kavuşmak yolları ve kabiliyetin kısımları. Kutbu Hakkani Şeyh Ahmet Gümüşhane'nin dediği üzere hakikate kavuşmanın iki yolu vardır. Nefs bu iki yolla kesbi kemal eder. Ve her bir yolda da iki taife vardır. 1. Bir, birinci yol tehzibi ahlak ve cilai nefs yoludur. Bu yola iki fırka zihap ettiler. A Peygamberin şeriatine dayalı ve şeriatı tatbik etmekle tasavvuf yoludur. Bu yolda yetişenlere sufi denilir. Sufinin pek çok tarifi var ise de kalbi fena arzulardan saflaştırmış diyenlerin tarifi tercih edilir. Bunlara göre de tasavvuf kalbi saflaştırmak demektir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةٌ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ وَلَفَق۪يهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. Muhakkak her bir şeyin bir temeli vardır. Bu dinin temeli de fıkıh ilmidir. Andolsun bir fakih, eşit, helal haramı birbirinden ayırt ederek ilmini tatbik eden, şeytan nazarında bin abitten daha kuvvetlidir. Yani şeytan bin abitten nefret ettiği kadar bir fakihten nefret eder. İmam Ebu Hanife radıyallahu ta'ala anhu fıkhı şöyle tarif etmiştir. Fıkhı, nefsin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmektir. Demek imamın zamanına kadar tasavvuf ilmi, fıkhı ilminden ayrı bir şey olarak mutala edilmemiştir. Çünkü imamın bu tarifi aynı zamanda tasavvufun tarifidir. B. Şeriata tabi olmayan yoldur. Bu yol Allah'ın varlığını kabul edip, Peygamberlere ittiba etmeyenlerin yoludur. Bu yolda yetişenler hukema ve işrakiyundur. Yetişenlere hakim ve müsteşrik denilir. Bunların son mertebeleri nefsi emmare mertebesidir. Bunlar gayri sever fakat kendilerine kurban etmek için severler. Bu yol hiçbir an imanla birleşemez. 2. İlim ve mübahese yoludur. Bu yolda gidenler de iki fırkadır. Aa, yine şeriata tabi olan yoldur. Bu yola kelamcılar suluk ederler. Bu yolla yetişenlere kelamcı denilir. Elbette bir sufinin yükseldiği kadar muhakkik bir kelamcı da yükselebilir. Şüphesiz kelamcılardan en çok yükselenler İmam Ebu Mansur Maturidi ve İmam Eş'ari radıyallahu teala anhumanın ölçüleriyle yükselenlerdir. Onların yolundan ayrılanlar küfre gir de Fısk ve bid'atten kurtulamazlar. B. Şeriata tabi olmayan meşaiye yoludur. Bunlar derler ki aslında nefs tertemizdir. Sonra engeller onu geri bırakır ve kirletir. Peygamberlerin şeriatine tabi olmayanın ismi ne olursa olsun son tekamülü nefsi natıka makamıdır. Nefsi natıkanın makamı nefsi emmare makamı demektir. Onun kemaliyeti haddi zatında küfürdür. Bunların tutmuş oldukları yol düşüştür. Yükselseler bile yine nefslerini fenalıklardan temizleyemezler. Hatta avamın men ettikleri yolda kendileri yürürler. Şeriate tabi olanlar şu ilimlere ehemmiyet verirler. a. İlmi itikat, yani tevhid ilmi. b. İlmi fıkıh. Yani helal ve haramı bildirme ilmi. Biz birinci bölüme ilmi tevhid, ikinci bölüme ameli tevhid deriz. C. İlmi hadis ve tefsirdir. D. İlmi hal, ilmi makam yani adab ve ahlak ilmidir. Bu ilimler olmaksızın seyri suluk, tasavvufun tasavvuru mümkün değildir. Tüm ilimler yani hadis ve tefsirden alınan itikat Fıkıh, adab ve ahlak ilimleri tasavvuf kelimesiyle birleşir. Tasavvuf nazari bir ilim değildir. Tasavvuf, İslam'ın değer verdiği ilimleri bil fiil tatbik etmekten ibarettir. Bu itibarla muhakkikler tasavvuf hadis ve ayeti tatbik etmekle vakti en mühim olan amele sarf etmektir diye tarif ettiler. Din ilimleri 4 olduğu gibi Şeyh İbrahim Çokreşi Hazretleri ve daha birçok tasavvuf erbabına göre kabiliyet bakımından da insanlar dört kısımdır. a. Dünya aklı var, ahiret aklı yoktur. Sağ gözü kör olana benzer ki ahmaktır. b. Ahiret aklı var, dünya aklı olmayandır. Sol gözü kör olana benzer ki eblehtir. c. Dünya ve ahiret yolunu bilmeyen, her iki gözü kör olan Mecnun'a benzer kafirlerdir. D. hem dünyasını hem de ahiretini bilen iki gözü sağlam olan insandır. Hakiki mümin budur. Seydi Tahiden nakl olunan ilme göre insanın içinde ruhani iki büyük arzu vardır. A. Ruhani kalp ve ruh latifesinin arzusudur. Allah Teala'dan başkasını hiç de sevmez. Bu latifenin arzusundan dolayı kafir bir insana Allah'tan bahsedildiği zaman bir an dinlemeye mecbur kalır. Bu latife onlarda çok zayıf, müminde kuvvetli olur. B. Nefs ve arzusudur. Nefs kendi zatından başkasını sevmez. Her şeyi kendine feda eder. Bir insanda nefs önder olduğu müddetçe ruhu kendi arzularına uydurmakla çalıştırır kalbi de kendi iştihalarına sevk eder. İşte şeriat, iç ve dış muhakeme ile daima bu nefsi hedef alır ve onu öldürmek ister. Onun için nefs şeriate düşmandır. Eğer ruh ve kalp önderlik yaparsa, o da nefsi kendi yoluna sevk eder. Yani Allah Teala'nın muhabbetinde kendi arzusuna göre çalıştırır. Nefs ona mağlup olduğu takdirde Kolaylıkla şeriatı tatbik eder ve Allah Teala'ya yönelir. Mal, makam, evlat sevgisi hep nefsin isteğidir. Nefs bunları Allah Teala'nın düşmanlığına alet eder ve kullanır. Nitekim Seyyid i Tahi şöyle buyurmuştur. Faraza Allah Teala nefse, benim dostumsun ve bana daha yakınsın dese, nefs buna kanaat etmeyip, mukarreb meleklerde tasarruf etmeyi elime ver diyecektir. Bu da verildiyse, yine kanaat etmez. Hatta bütün masivadan tasarruf ederse, maazen Allah, onun zatında tasarruf etmeyi de isteyecektir. Piri tahi, bunu beyan ettiği zaman, meclisinden birisi, nefsin hakikati nedir, diye sormuştur. Seyda Kuddisesi Ruhu, nefs, mana ve alemi misaldendir. Gafletle karıştırılmıştır. Haddi zatında temizdir. Çünkü aslı, mana alemindendir. Gafletle karıştırılınca toprağa karıştırılmış su gibi asli olan letafetini kaybetmiş. Madde ve halk alemine dahil olmuştur. Binaenaleyh nefste madde aleminden başka bir şey kalmamıştır buyurmuştur. Piri tahinin tarikatine göre Allah'ın emrine teslim ve ihlasla nefs tekrar madde aleminden ayrılıp topraktan süzülen su gibi temizlenir ve aslına kavuşur. Bu manayı nazarı itibara alan tasavvufu nefsi saflaştırmaktır diye tarif ettiler. Nefsi saflaştırmak için iki yol vardır. Her biri diğerinden daha mühimdir. a. Nefsi kendi niyet ve isteklerinden çıkarıp üstadın muradına dahil etmektir. Ta ki nefs üstaddan başkasına meyletmesin. Böyle olduğu takdirde üstad nefsi kolaylıkla kavuştuğu makama çeker b ustaada karşı son derece samimi olmasıdır. Hadisi şerifte "İza aḥbebta rajulan falā tumārihi ve lā tushārihi tes'al 'anhu aḥadan fe'asa en tuafiya aduban fiyukhbiruka bimā laysa fīhi fiyutharriqu mā baynak ve Mümin bir adamı sevdiğin zaman onunla çekişme, ahlakına uygun olmayan muamelede bulunma, başkasından onu sorma. Aksi takdirde, münkir olan düşmanına rastlarsın da, sevdiğin adamda olmayan şeyleri sana söyler. Seninle onun arasını bozar, buyrulmuştur. Birinciye teslim, buna da ihlas denilir. Üstada karşı ihlasın manası şudur. Üstad konuşursa, Allah Teala'nın emrinden konuşur. Kendisi fenafillah olduğu için sözü, özü, niyeti, fiili ve hareketi Allah'tandır. Mevlana'nın tabiriyle üstad, Allah'a mahkum, kainata hakimdir. Eğer bu ihlas müridin kalbine yerleşirse, Allah Teala'nın emir ve fermanının dışında tüm suretler müridin kalbinden yok olur. Teslim ve ihlasın birleşiminden kalpte muhabbet doğar, tesir eder. Müntesip muhabbetle hakiki mahbuba kavuşur. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. Men ihabb an yedida ta'm al-iman, falyuhib al-mra'a la yuhibbuhu illa Kim imanın tadını bulmayı severse, başka değil ancak Allah azze ve Celle'nin sevgisine kavuşması için sevsin. İmam Şa'erani, Şe şehsiz muhabbeti elde etmenin mümkün olmayacağını tasrih ederek şöyle buyurur. Nefs gizli olduğu gibi arzuları da gizlidir. Şehveti muhabbet şeklinde gösterebilir Onun gizli hilelerini keşfedebilecek üststadada ihtiyaç vardır مَا مَا İnsan her temenni ettiği şeye kavuşamaz Rüzgar istediği cihetlere gemiyi sevk eder Keyfel vusulu ile Habibi ve dunehu قلل الجبال بدونهن خيوف الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف Dosta kovuşmak nasıl olur Halbuki arada birçok dağlar ve dağların da önlerinde nice engebeli araziler vardır Ayak çıplak binek de bana yoktur El sıfır yolda korkunçtur Mevlana-yı Rumi ruhu, o deryaya yarsız girme, seni senden gizleyen nefsin, seni maksadından da geri bırakır demiştir. İnsan kabiliyet bakımından üç tabakadır. Şazeli ve kadiri tarikatlerin meşayihine göre şöyledir. a. Birinci tabaka, avamı nası teşkil eden, kalın mizaclı az ve uzak anlayışlı olan tabakadır. Bu tabaka ilmin inceliklerini bilmekten acizdir. Bunların yolu zahiri ibadete devam etmektir. Oruç, namaz, zekat, haç, cihat ve yapılmasında tekrar olunan ibadetlere devam etmeleridir. Bu tabakada insan bedenleri kuvvetli ve katı yürekli olduklarından Kur'an'ı devamlı okumaya, envai çeşit zorluğa katlanmakla ibadete devam etmeye kabiliyetlidirler. Bunlara göre ibadetler alışkanlık haline gelir. En yüksek makama kavuşmaları da umulur. Bunlar netice itibarıyla mahbubu hakikinin cemaline müşerref oldukları gibi gayb aleminin acayiplerini de görürler. Ciddiyet ve devam etme kabiliyeti bunları sırların hakikatine kavuşturur. En zor yolda budur. Bu yolda yetişen Zamanın nadiresi olur. B. İkinci kısım aşırı zeka ile çokça cesaretli, yırtıcı hayvan huylu, ateşli, heyecanlı ve nefsleri yüksek olan tabakadır. Zenginlerin bir kısmı, ümaranın birçoğu bu kısımdandır. Bunlar sebeplere mağlup oldukları için şöhret, makam sevgisi, gazap kuvvetine mahkumdurlar gazap halinde nefslerine sahip olamıyorlar. Bunların yolu, mücahedeye devam etmekle, diğer tabirle, riyazetle huyları değiştirmek, nefslerini zahir ve batında yasaklardan temizlemektir. Nakşibendilerin birçoğu, şazeli ve kadiriler gibi, bunlarda riyazetle tebdili ahlak şarttır, dediler. Amma zikir, amma rabıta ile. Üstad uygun gördüğü yolda, Hilim ve yumuşaklıkla bunları yürütür. Bunların yetişmeleri için aşağıdaki edeplere riayet edilir. 1. Nefsin arzularına muhalefet. Yani gazap kuvveti ile haram ve mekruh olan günahın arzusunu kalpten silmektir. Gavs-ı mensupları gazap kuvvetini yok etmekle kendi muradından çıkıp üstadın muradına girmektir dediler. 2. Üstada karşı son derece samimi olmakla nefsinin temennilerini terk etmek, üstadın emrini tatbik etmektir. Hadis-i şerifte لَنْ <gülüyor> تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا اَحْبَبْتُمْ خِيَارَكُمْ وَعَرَفْتُمْ لَهُمُ الْحَقَّ فَاِنَّ الْعَارِفَ بِالْحَقِّ كَالْعَامِلِ بِهِ Sizler hayırlılarınızı ihlas üzere sevdiğiniz ve haklarını tanıdığınız müddetçe hayırdan ayrılmazsınız çünkü hakkı tanıyan, hak ile amel etmiş gibidir, buyrulmuştur. Elbette kişi, yani mürit, şeyhini üstaziyeti için, doğrusu, dinin haklarına riayet ettiği için sever ve bu sevgiye mebni, ona saygı gösterir. Bu hakkı tanımayan, feyz ve bereketlerinden mahrum olur. Bazen olur ki, salih bir zatın duası sayesinden, birçok Müslümanlardan, Maddi ve manevi belalar kalkar. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyrulur: İnna Allah la yedfe'u bil muslimi's salihî an min min ciranihil belâe. Şüphesiz Allah azze ve celle salih bir Müslümanın vesilesiyle komşu evlerin yüz nüfusundan belayı def eder. Demek salihlere ikramda bulunmak, saygı göstermek ve onları samimiyet üzere sevmek maddi ve manevi belaları kaldırmaya vesile olur. Sizler hayırlılarınızı ihlas üzere sevdiğiniz ve haklarını tanıdığınız müddetçe hayırdan ayrılmazsınız. Çünkü hakkı tanıyan, hak ile amel etmiş gibidir. 3- Gazap kuvvetini hilme, cehaletini ilme, rahatlığı zorluğa katlanmaya, yani sa'ye değiştirmektir. 4- İmkan derecesinde İç ve dış telkinleri asla dinlememektir. Bu edep en mühim olanıdır. Gazap kuvvetini yok edebilmek için müntesip şöyle düşünür. Kendisinden küçük bir kimseden fena laf işitirse bunun aklı yoktur der. Onu afuv eder. Aynı seviyede olanın telkinine yahut fena lafına yakalandığında bu müzakeredir. Her halde bu lafa layıkım der. Lehte olan sözleri tutar Alehte gelen sebeplere, bu benim günahlarımın kefaretidir der. Kendisinden daha kamil olandan rahatsız olursa, ölüm rabıtasıyla kendini teselli eder. Bu da ahiretime yararlıdır ve şu sözler benim için birer nasihattır diye inanır. Bu yol evvelki yoldan daha rahattır. Bu yolda yetişen en çok ahiret yurduna inanmakla kendini kurtarır. C. Üçüncü kısım, Hazreti sıddık Ekber'in fıtratı üzerine olup, nefsleri makbul, zekaları keskin, nihayet latif, şehvet kuvvetleri mutedil, orta halli olan insanlardır. Bunlar seyri suluk için çokça elverişlidirler. Muhabbet, cezbe bunlarda daha fazla olur. Bu taife, muhabbet, sıdık, ihlas ve teslimle kalplerini tasfiye ederler. Bunlar daha kolay iradelerini üstadın iradesine derç edebilirler. Üstadları canlarını istese bile derhal vermeye hazır olurlar. Bundan dolayı kalplerindeki yekin kuvvetli olur. Ruhi meleki daha erken bunlara üfürülür. Sıfatları mahviyet, kalpleri muhabbetle dolu olduğu için fena ve beka makamlarına daha erken kavuşurlar. Kimisi bir lahza, kimisi bir gün, Kimisi vasıtasız Allah'a kavuşur. Yani yolun uzaması veya kısalması kulun kalbindeki kabiliyete göredir. Kavuşmadan sonra tüm yollar birleşir. Bidayetteki yol ve kabiliyetin ayrılığından nihayette müşahedeler değişir. Nakşibendiye sadatları saliklerini bu üç yoldan birisinde dört usulden biri ile yetiştirirler. Birinci prensip en aley en kuvvetli, hakiki bir şeyh bulup sohbetine devam etmekle yetişmek ve yetiştirmek tarzıdır. Burada üç temel edep var. a. İntisap ve ile sohbete devam etmektir. Çünkü beyatsiz sohbette faide olmayacağı, piri tahi tarafından tasrih edilmiştir. Beyattan sonra şeyhiyle iftihar ve hizmetine devam etmek şarttır. b kalbende olsa şeyhine itiraz etmemektir. Kalbine her bir itirazın gelişinde tarikat tazelenir. Hadis-i şerifte, لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَحْبَبْتُمْ Hakka fe لَهُمُ الْحَقَّ bil الْعَارِفَ بِالْحَقِّ كَالْعَامِلِ بِهِ Sizler hayırlılarınızı ihlas üzere sevdiğiniz ve haklarını tanıdığınız müddetçe hayırdan ayrılmazsınız. Çünkü hakkı tanıyan, hak ile amel etmiş gibidir, buyruldu. Demek, üstadın üstadiyetine halel getirebilecek edebe aykırı bir hareketin oluşunda, hakkına tecavüz olduğu için feyz ve bereketler kesilir. Kanaatimce bir müridin, mürşidinin kalbinden düşmekten ise arştan farşa düşmesi daha hayırlıdır. c. Muhabbetten ibaret kemale ittibadır. İkinci prensip, rabıta usulü ile saadetten nakl olunan keyfiyetle yetişmek tarzıdır. Üçüncü prensip yine bir şeyh nezaretinde olmak şartı ile zikir yoluyla vasıl olmaya çalışmak tarzıdır. Bu yolda en çok aşk hakim olur. Evvelki yollarda acz hakim olur. Etani hawa ha en arif al hawa, fa sadaf qalban farigan Aşk, havasını bilmediğim bir anda bana havası geldi. Boş bir kalbe tesadüf etti. İçinde yerleşti de yerleşti. Dördüncü prensip ve usul, teveccüh ve murakabe yoludur. Rabbim beni görür, halimi bilir diye tahkiki imanla isyanı terk eder. Emirleri yapmakla murakabeye devam eder. Bu yolda temel kaide ikidir. Birincisi Allah'tan korkmak, ikincisi peygambere ittiba etmek. Bundan sonra her bir yolu ve prensibi ayrı ayrı ve mustakil olarak beyan etmeye çalışalım. Temel kaidelerde Kadiri, Şazeli ve Nakşibendiye tarikatlerine göre usulü beyan ederiz. İhtilaflı olduğu takdirde Nakşibendiye tercih veyahut öbür tarikatlere mensup lakin Nakşibendiyece tercih edilmiş usul ve adabı, o görüşün sahibinin ismiyle beyan ederiz.